Ehl-i sünnet olarak biz bir kimsenin helal saymamak şartıyla büyük günah işlemesi durumunda bile mümin vasfını kaybetmeyeceğini söylüyoruz. Yeter ki helal sayması Hariciler ve mutezile ise büyük günah işleyen kimsenin bunu helal saymasına gerek olmaksızın dinden çıktığını söylüyorlar. Hariciler küfre girer diyorlar mutezile küfre girmez diyorlar, imanla küfür arasında bir merte, bir yerde, bir menzilede bulunur diyorlar ama ahiretteki akıbeti ebedi cehennemdir diyorlar. Bir de mürciye var tabi, mürciye de diyor ki iman ettikten sonra bir kimsenin istediği kadar günah işlesin, o günah ona zarar vermez, imanına zarar vermez. Kafirin kafir olduğu sürece iyi işlerine, amellerine sevap verilmeyeceği gibi müminin e, bir kere iman ettikten sonra her türlü e, günahı işlemesi durumunda bile imanına bir zarar gelmez. Meclisünnet tam bu iki e, ucun, ifrat ve tefridin ortasında yer alıyor. Ameldeki arzanın kişinin bir süre sonra imanına zarar vermeye başlayacağını söylüyor. İmanın kişi üzerindeki gücünün azalmasıyla birlikte bir taraftan da kişinin günah hanesi kabarıyor. Nefsin ve şeytanın kişi üzerindeki hakimiyeti gittikçe güçleniyor. Dolayısıyla bunun varacağı nokta bir süre sonra Allah korusun kalbin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 Bu durum günümüzde de adına mürciye demesek bile birçok çevrede görülüyor. Biz mürciyenin iddiasını, inancını, ideolojisini bugün çok fazla söz konusu etmiyoruz. Buna ihtiyaç duymuyoruz ama günümüzde mürciye de yeniden hortlamış gibidir. Sen kalbime bak diyen insanların tavrı tam da mürciyenin tavrıdır. Hatta biliyorsunuz Yaşar Nuri Öztürk artık son geldiği nokta itibarıyla amellerin tamamen önemsizliğini, anlamsızlığını vurgulayan bir noktaya geldi ve deizmi savunmaya başladı. İlahi emirlere, yasaklara riayet etmek şart değil, peygamber, Kur'an, sünnet tanımak şart değil, bir Allah'a iman etsin kişi kurtulur noktasına geldi maalesef. İşte bu o süreci gösteriyor. Nereden kalktı Yaşar Nuri ya da onun gibi insanlar nereden kalktılar, nereye geldiler? Zahid Efendi Merhum'un sözünün ifade ettiği yerden kalktılar. Önce mezhepleri reddettiler, mezhebe intisabı reddettiler. O bir sistemin insanı kıvamda tutan, istikamette tutan bir sistemin insanın bilincinde dağılması anlamına geliyor kayıt kuyut, o bağlar, o aidiyet e, duygusu, düşüncesi bir kez zedelenip tahrip olduktan sonra artık onu bir yerde durdurmak herkes için en azından mümkün olmuyor. Bu bir adım sonra sünnete gidiyor, bir adım sonra Kur'an'a gidiyor, bir adım sonra da deizme gidiyor, Allah korusun. Amel ile iman arasındaki irtibatı e, iyi gözlemek lazım. O irtibatın zayıflamasına müsaade etmemek lazım ki bu ikisi arasında ontolojik olarak bir münasebet olduğu gerçeğini atlamayalım. amel iman münasebeti noktasında daha evvel de bu bahse değinmiştik. Hanefilerle ehl-i sünneti teşkil eden diğer kesimler arasında bir ihtilaf var demiştik. Hanefiler amel-imandan bir cüz değildir diyor, öbürleri amel-imandan bir cüzdür diyor. Hanefiler iman artmaz eksilmez diyor, öbürleri artar eksilir diyor. İşte buradaki artma eksilmeyi ya da artmama eksilmemeyi iyi tahlil etmek lazım. Bu aksi takdirde ehli sünnet içinde bile ciddi asla taalluk eden, asla tesir eden bir ihtilaf bulunduğu şeklinde de anlaşılabilir.